Açık Radyoda Bir Gezi Bir Açık Radyo Belgeseli İkinci Bölüm Park Havası Yaz Yağmuruyla Yıkanırken Direnişin En En Kızgın Coşkusu Ve Beraberindeki Biber Gazı Kokusu Tahtadaki Bir Piyonu Devirdik Galiba Her Zaman Baktığınız Yöne Bakın Siyah Ve Beyaz Karılar Üzerinde Asıl Önemli Olan Bu Zemini Renklendirmek kendinden. Ama Durun Bu Oyun Uzun Oyunu Bozun Gecelerdir gözüme uyku girmiyor. Gün boyunca tütsülenmiş vücudumdaki yanmanın zevkinden. Tutsağ değilim direnişin. Kim beni hapsetti geometrik benliğime? Hayatımın küçük bir parçası bu sadece. Yolumuz uzun. Kolay tenike barikatları kurun. Zihinsel, tinsel barikatlarınızı bozun. Ayın altında toplaşınca geceleri binlerce insan. Korkmayın, yalnızca rotamızı şaşırdık biraz. Kır dümeni, gir yoluna... Ah türküyü duyduk, metaforlardan da usandık ama bazen o kadar tanıdık ve sıradan bir rüzgar havalandırır ki sokaklardaki sıra sıra zamanın tül perdesini. <gülüyor> Siyerleri açtılar, meydanlardan kaçtılar, sokaklara sınır. Gazı da, biberi de, rova kopu da alandan attılar. Barışı inşa ettiler. Taksim meydanını mekan eylediler. Günlerdir, gecelerdir mekan eylemektiler. Hiçbir yerden diler, her yerden diler. Belirli bir siyasi partinin üyeleri değiller, Liderleri, başkanları yoktu. Hiyerarşik bir örgütlenmeleri yoktu. Keskin bir ideoloji ya da siyasi görüşleri hiç yoktu. Belirli bir sosyal sınıfı temsil etmiyorlardı. Ama her sınıftandılar, her meslek grubundan, her spor takımından. Plazaların beyaz yakalıları, gece kondu mahallelerin emekçileri ve öğrencileri, ve de sanatçılar ve de akademisyenler, ve de Galatasaray' Fenerbahçe'si ve çarşısı ile Beşiktaş ile, her görüş ve düşünceden, ideolojiden, inançtan ve de her çeşit kılık kıyafetten, çeşit çeşit yaşam tarzından geldi. Ee, uzman doktorum, beş gündür, beş gecedir ayaktayım, Cihangir'de oturuyorum ve sürekli boş zamanımda burada oluyorum. Bugün sabah, dört gündür aç olarak gezdiğim için ve suya ihtiyacım olduğu için elime birkaç tane su ve bisküvi alıp geldim, masa koydum ve bunları insanlara dağıtmak istedim. Fakat bir anda bütün insanların elinde ne varsa herkes getirip koydu ve şu anda gördüğünüz gibi burası bir e, stand haline geldi ama ben sadece başlatmış oldum. Bu üç gündür hani bizi derinden etkileyen çok olayla karşılaştık. Bunlardan bir tanesi de bu sabah benim kalktığımda yani kaç gündür takip ediyoruz olayları. Bu sabah gördüğüm tertemiz manzaraydı her yere dair ve bunu görünce hani bizim elimizden ne gelir diye düşündük ve biz de kendimizce bir şekilde yardımcı olalım dedik. Biz de bunları alıp çöp torbalarını alıp yardımcı olmak için buraya geldik. Evet, aynen bu şekilde hemen koştuk taksime ellerimize çöp torbaları. Amca, ee, e, gösterilere katıldınız mı peki? Evet, dün şeylere. de buradaydık. E, bugün de buradayız. Dün sabahtan beri buradaydık. Bugün de işte öğlen civarlarında buradaydık. Öğlenden beri. Buradayız. Bir yere Elimiz, gitmiyoruz. Elimizden geldiğince evet. barışçıl bir şekilde destek oluyoruz evet, biz de. Buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim. Biz antikapitalist Müslümanlarız. İsmim Fatma. İşte altıncı gün bugün. Direnişe devam ediyoruz. E, Şafak baskında da buradaydık. O günden beri her gün geliyoruz dönüşümlü olarak. İşte kapitalist sistemin iktidarı, buradaki bu güzel alanı kapitalistlere peşkeş çekmesine karşı durmak için buradayız. Ve artık bu ağaçtan, parktan çıktı, insanları katletmeye dönüştü. O gün sabah beşte burada çaresiz bir sürü insana resmen öldürmek için saldırdılar. Ve biz bu mücadeleye devam edeceğiz sonuna kadar. Kaç gündür buradasınız? Kaç gündür alandasınız? Altı gündür. Altı gündür alandasınız ve sayınız nasıl acaba? Kalabalık mı? Bizim arkadaşlar? sayımız kendi sayımızla yerinde maşallah kalabalık ama halktan bize çok katılım oluyor. Çünkü hepimiz aynı fikirde birleşiyoruz. Buranın Allah'ın yarattığı bir yer olduğunu ve insanın eşitçe buradan pay, pay alma hakkı olduğuna yanıyoruz. Burası halkındır, kamunundur. Bir karıp, bir e, avuç kapitalistin, bir avuç sermayeden olmayacak bunun için mücadele ediyoruz. O yüzden de hepimiz birlikteyiz. Hepimiz kalabalığız. Herkesin suratında zaten öyle bir şaşkın ifade var. Yani hem yorumlamaya çalışan, hem mutlu, hem kafası karışık. Aynen ee, öyle. Twitter'da birisi yazmıştı. Hani, aşık olmuş gibi bir sürü insan. <gülüyor> Güzel geçiyor. Henüz hiç kötü bir şey duymadık. Dün gece biraz üzüldük, ağladık ee, Antakya'da ölen arkadaşımıza. Hala her şeyin yolunda olmadığını biliyoruz. Biraz huzursuzuz. Hani festival gibi geçiyor. Biraz evet ama hani biraz nöbet burası şey gibi değil yani. Sadece eğlenmiyoruz burada. Burada bulunmamızın hala bir nedeni var. Hani bırakmak istemiyoruz. Ee, ben bir haftadır şöyle geçiyor hayatımız bir de onu söyleyeyim ee, çok az yemek yedik çok az uyuduk ben astım olduğu için biber gazı yedikçe geri döndüm evime evimde sosyal medyadan paylaşımlara devam ettim şurada şu var burada bu var diye ee, benim yerime kocamı gönderdim Beşiktaş'ta Taksim'de her yerde direndik Kanka ve yani burasıydı burasıydı. E, hiçbir Politik amaçla başlamadık. Yani tam şey bir dönemimizdeydik. Her şey inancımızın gittiği. Politik olarak sağa sola şuna buna. Sadece ağaç güzeldir, organik yaşam ne tatlı dediğimiz bir dönemde. Tam da oradan vuran bir yerle başladığımız için ee, açıkçası çok daha sarıldık. Böyle ee, günlerdir buraya geldikçe huzur buluyoruz. Buradan işte hamakta yatan adam var, oradan tatlı tatlı sürekli birileri poğaça yer misiniz diyor. Su dağıtan insan var. Yani biri çarpsa özür diliyor. Ve hani biz bunların rüya olduğunu düşünüyorduk. Gerçekten varmış. Şu an üç tane ana cephe var. Bir tanesi Taksim'den Harbiye'ye doğru gidiyor harbi nişantaşına doğru giden iki tane barikat var Gümüş suyu barikatları yaklaşık 10-15 tane ve çok güçlü buradan çok fazla gelmeye çalıştılar gelemediler Onun dışında Akaretler yokuşundan harbiye giden birkaç tane yanan barikat var yani polis de bunları biliyor zaten bu <gülüyor> Kadar ironik bir muhalefet görmemiştim zaten. Ben bu dünyanın her yerinde, yani çare dolupba var. Mesela taksim kadar her yerde o yazıyor. Hı. Yani çare sarı güzleye ama çare dolupba daha sahile bir tık uzadı Çok önemli herkes bekliyor. Çare dolupba yazıyor. Mesela Beşiktaş dan çatışma haberi haberi geliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray birleşip koşarak oraya gidiyor da giderken Beşiktaş'tan bizim her şey misin diye bağırıyor. Karşıyaka ile Göstepe birleşti, sıkı durun. Yani bunu birleştiren başka hiçbir şey olmadı. Sıkı dur geliyoruz diyorlar. <gülüyor> hani bunlar e, akıl alma hakikaten çok e, hem çok etkileyici, çok heyecan verici. Ee, hem de e, umut vereceğim. Yürüyoruz adım adım, her solukta bir bergazım. Özgürlük inan çok yakın. Haydi bastır beşiktaşım. Tomalar gelecek yine su sıkılacak her yere. Kırtılacak kökyüzüne semtten gittiniz gece güm güm güm Derverten polis doma in the streets Derverten polis doma Derverten polis doma Der polis doma in the streets In the streets and the poma of the çarşı Poma of the çarşı Pombal 360 vandal Evet e, sevgili dinleyiciler konuğum Samet Bey ile birlikteyiz Beşiktaş ve Çarşı'dan diyelim ee, şimdi bu yeni yapılmış e, müzikler Lugat oluşturulmuş. Onları bizimle paylaştığınız teşekkürler. Belki İngilizcesini şöyle bir küçük açıklamak gerekebilir. 2 e, sene önce Tottenham gelmişti buraya. Onlar da biraz kalabalık geldiler. Diğer takımlardan farklı olarak Beşiktaş'ta da içtiler eğlendiler. Sürekli söyledikleri bir şarkı var canları sıkınınca. 2. E, Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye atifen e, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin Alman Hava Kuvvetleri'ni nasıl e, sayıca çok daha az olmasına rağmen yendiğini İşte 10 Alman uçağı var havada Ve bir e, İngiliz uçağı kalktı Birini vurdu Yaşasın yaşasın Kaldı 9 Alman Bizim işte yeşişişe muhabbeti gibi Onun çıktığı yer e, Onu esprili bir dille anlatan bir tezahüratları vardı O diline takıldığı insanların İngilizce Her şeyi ona uyarlamaya başlamışlardı e, Dün ilginç olan onu e, işte polis toması Sokaklarda Beşiktaş sokaklarında 10 polis toması Birden çarşının poması çıktı ortaya, vurdu birini, kaldı dokuz poma, polis toması. Evet, sokaklarda dokuz polis toması. Bunu sıfır indirene kadar yaklaşık 10 dakika hmm. e, insanlar bunu söylediler. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Gezi Parkı.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 Evet bu yeni küçük programımızda da takip etmeye çalışacağız Gezi e, olaylarını, haberleri ve yorumları. Evet 27 Mayıs'ta başlayan Gezi Parkı direnişi bugün 8. gününde ve e, olaylar sadece İstanbul'da değil İzmir, Adana, Ankara ve ülkenin birçok bölgesinde devam etmekte. Ve e, maalesef ki ölü e, sayıları da gelmekte yavaş yavaş öldürülen insanlardan da bahsediliyor. Bunlardan İlki e, İstanbul'da, TEM'de e, göstericilerin arasında dalan bir araç sonucu e, yaralanan ve hastanede kurtarılamayan kişiyle alakalıydı. E, i̇kincisi ise CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgül'ün açıklamasından sonra ortaya çıktı. Antakya'da dün akşam üzeri düzenlenen Gezi Parkı eylemi sırasında açılan ateşle ateş sonucu öldüğü belirtilen 22 yaşındaki Abdullah Cömert'in e, kurşunla değil başına isabet eden iki darbeyle yaşamını yitirdiği açıklamasıydı. Böyle bir açıklama var. Valilik tarafından da onaylanmış bir açıklama var. Abdullah Çömert isimli vatandaş, genç insan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak, kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş. Evet, Türk Tabi Karabiliği'nin açıklamasında da e, dün gece e, bir, bir, e, belki gece bir otomobilin tem otoyolunda Göstericilerin arasına girmesi nedeniyle hayatını kaybeden genç insanın delikanlısının Mehmet Ayvalıtaş. Evet, evet Mehmet Ayvalıtaş. Şimdi Ankara'da gösteriler başlamasından bu yana hep şiddetli çatışmalar oldu. Taksim'deki gezi parkının ne diyelim hani bir şenik alanına dönüştürülmüş olmasına rağmen Ankara'da polis tabi tutum sevgiliyor. Kızılay'da dün akşam sendikaların kesip ve riskin genel grevi nedeniyle e, yaptıkları gösteri akşam saatlerinde e, dağılmaktayken gençler ağırlık olarak oradaydı. Ve sendikalar e, geceyi gençle birlikte geçirme yönünde bir e, beyanları olmuştu gündüz ama e, polisin e, dağılma uyarısından sonra sendikaların e, tutum değiştirip alanı e, terk etmeleri ardından bir müdahale oldu. O müdahale ile dağıtıldı. Yine birindeki gaz bombası ile sert bir müdahaleydi. Yine gruplar sokaklara çekildi. 50'şer şer gruplar yaklaşık bir saat süren bir çatışma yaşadılar. Ama ondan sonra kulu parti civarında bir birikim oldu. Kuulu Park'ta güncü saatlerine itibaren Küçük Gezi Parkı oluşturulması yönünde Hı. bir inisiyatif vardı. Ee, orada yine e, işte e, adına uygun olarak Gezi Parkı'nın bir minyatür hali oluşturulmaya çalışıyordu. Stampler, kütüphaneler, evet. E, evet. marketler oluşturuluyordu. Evet. Ama oraya önce polis müdahale etti. Hı. Daha sonra e, Tunalı Hilmi Caddesi'nde birikti insanlar. Kalabalık bir gruptu. Tunalı Hilmi Caddesi'nde de önce bir gaz bombası atıldı. E, kitle e, tekrar kulu parka doğru bir e, çekilme yaşarken e, çok e, alışılmadık biçimde e, kulu park içerisinde gizlenmiş olan e, polisler e, havadan e, kitlenin üzerine. E, ...gaz bombası yağdırdılar. Yani hep şimdiye kadar hedef göstererek ateş edilmesi... ...gaz bombalarından eleştiriyor. Ama bu defa havadan yağdı o gaz bombaları. Hı -hı. De, o çok sayıda yaralı oldu. Bunlardan bir de maalesef... ...meslektaşımız Semra Durak... ...hayati tehlike geçirecek ölçüde yaralandı. Bir gece e, müşahede altında tutuldu. E, BAMTELİ 2000'den... ...Tayfun Talipoğlu ile birlikte program yapıyordu. Hı -hı. Canlı yayın sırasında... E, ...gaz bombası kafasına geldi... Çok sayıda e, yaralı oldu tabii Geçmiş. orada. Tayfun Talih'in ile konuştum biraz önce. Hı -hı. E, çok tabi o olaydan çok üzgün. Ve şu gözlemini aktardı. Dedi ki ben bütün gün Ankara'da nabız yokladım. Başbakan açıklamasına kadar insanlar artık eylemlerin amacının hasıl olduğunu, biraz geri çekilmesi durumunda olduğumuzu düşünüyorlardı. Hı -hı. Ama başbakan açıklamalarından sonra evet. Kulu Park'a gideceğini söyleyen insan sayısı arttı evet. dedi. Bununla bir haftadır buçuk. E, Polisin çok tutarsız davranışları var öyle söyleyeyim. Hı hı. Ee, bazı günler işte Güven Park'ta e, eylem yapılmasına izin verirken bazı günler e, çok şiddetli müdahalelerde bulunuyor. Hı hı. Fakat şimdiye kadar e, Tunalı'da ve Kuğulu Park'a çok fazla müdahale olmamıştı. Zaten orada e, genel olarak e, Kızılay'dan biraz daha bir for, e, farklı bir profil var. Hı hı. E, daha ee, nasıl diyeyim Belki hayatlarında ilk defa Eylem yapan insanlar e, Tunal'da, Kulu'da ee, toplanıyorlar. Evet. İlk günler zaten çok heyecanlı geçti benim için ve hani bu, bu kadar kalabalık ben beklemiyordum gerçekten Türk milletinden ve yani ben yani burada katıldım. Buranın bu, bu kadar kalabalık olacağını şey yapmamışsın hani ben hiç tahmin et, etmiyordum ve şu an yani ilk günler gerçekten çok güzeldi. Halk meydanlarda da halk özgürlüğünü, eşitliğini istediği şeyi biliyordu halk yani eski günlerdeki ve diğer mitikler gibi değil. Bu sefer gerçekten halkta bir şey var hani istediğini elde etme çabası var yani şu anda ya inşallah böyle devam eder diye düşünüyorum çünkü halk istediğini almadan <gülüyor> evlerine gideceklerini hiç tahmin bile etmiyorum evet. yani. Şey nasıl peki annenin babanın tavrı nasıl sana gitme Anne... diyorlar mı mesela? Ya şey ben gözaltına alınanlardanı. <gülüyor>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 yani bu kaçmaz ya bence herkes buraya gelmedi yani herkes burada olmalı diyorum gerçekten bu heyecanı bu coşkuyu görmeler ve yaşamalılar her şeyi de burayı ben şöyle söyleyeyim, bu anket bir kere gerçekten bu eylemlerin biraz ruhunu yansıtıyor sanki yani gerçekten bir fotoğrafını çekebildik diye düşünüyoruz biz ee, arkadaşımla birlikte Zehra ile birlikte hı hı. Ee, bu siyasi e, partilerin yönlendirmesi ideoloji belli ideolojilerin e, işte takipçileri buradadır gibi bir takım biliyorsunuz Başbakan'ın da e, söylemleri vardı. Dolayısıyla bu hani bunun böyle olmadığı çok net bir şekilde bence bu anket sonucunda anlaşılabiliyor. E, otoriter tavır, işte hayat tarzına müdahale efendim e, demokratik hakların ellerinden alınması gibi e, motivasyonların insanların sokağa çıkmasında ön planda olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir e, şey söyleyebilirim. Bütün bu sonuçlar dün akşamüstünden beri biz paylaştık yine sosyal medyadan. Özellikle kendi fakültemizin yayını haber vesaire haberiyle e, yayıldı bu anketin e, ilk sonuçları diyeyim buna tabii sonuçları diyemem çünkü üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Elimizde artık bir takım grafikler de oluşmaya başladı yavaş yavaş dataları işledikçe. Şöyle sırayla sayacak olursam önce polis şiddeti dursun. Bundan sonra özgürlüklere saygı gösterilsin. Özellikle kamusal alanlarla ilgili kararlar verilirken halka görüşü sorulsun. Uygulanan polis şiddeti için özür dilensin. Ve AK Parti çekmeni olmayanların sesine kurak veri, kulak verilsin şeklinde böyle bir sıralama var. Bir Daha çok da var. Hepsini burada saymam mümkün değil. Hı hı. Ama bunu da toplumdaki kutuplaşmanın önüne geçilsin. Önerisi takip ediyor. E, dolayısıyla yani genel olarak e, beklentilerin e, sıralaması bu şekilde diyebilirim. Ama bu sıralamayı yaparken de aralarında çok büyük yüzde farkları yok. Hı hı. E, genel olarak e, bunlar etrafında dönüyor talepler. Taksim dayanışması bugün Ankara'daydı. Dün haberini vermiştik sizlere. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yokluğunda Bülent Arınç'la bir görüşmedir oldu. Taleplerini Dire getirmişler tekrar. Evet heyet beş kişilik bir heyet gitti. Dayanışmadan ee, Başkan Vekili Mür Bülent ile görüştüler. Şimdi önce o kaydı dinleyelim sonra devam edeceğiz. Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkı'na Topçu Kıştası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulmasını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 kullanımının yasaklanmasını, ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama yapılmasını, bir Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarımızda kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesini, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunun yanı sıra 27 Mayıs 2013 saat 22.00'dan bu yana ülkemizin meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında ve tüm kamusal alanlarında yükselen tepkilerin içeriğinin, ruhunun, beklentilerinin, taleplerinin yetkililer tarafından fark edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yaşananları marjinallikle açıklamaya çalışmak, görmezden gelmek anlamına gelir. Gezi Parkı'na müdahale ile simgeleşen iktidar anlayışının yurtaşlarımızda yaşam tarzına ve inançlarına müdahale ve hor görülme biçimini algılandığı ve buna kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile büyük bir toplumsal tepki gösterdikleri biz varız, Buradayız ve taleplerimiz var biçiminde yanıt verdikleri görülmektedir. Bizi konuşalım kendi bildiğimiz dilde Anlatalım derdimizi kalbini aç da bir dinle Sen seçmedin ben seçmedim hayat bir kaza farzet Nasıl olur da gururlanırsın böyle kendi kendinle Ülkenin bir öbür ucu yoklukla savaşırken Ülkenin bu öbür yanı senin yüzünden kanarken kim sevmedi söyleseni sayın başkan sen çocukken İsteseydin katılırdın bize elmayı yerken Oh, oh. Güç nefret avemeler bunlar kafayanlar maddeler kahretsin ki seni anlıyorum önemli olmak istiyorsun ama geçmiş şu anını ve geleceğini mahveder. Dünyayı sana versek bile asla yetmeyecek bölümden hepimiz korkuyoruz ama cepsiz ben tek gerçek. Nasıl anılmak istiyorsun? Burdan böyle gidilmez. Toprak bile kaldıramaz. Bu kadar ihanet ve nefre yeter artık kendine vurma. Yanlış sevildik ama savaş açmadık Biz oturup iki kadeh içer Şarkı söyler ağlar güller Rahatlarız En akıllımız terapiye gider Bırak beni, konuşayım, kendi bildiğim dilde. Anlatayım şu derdimi, kalbini aç da bir dinle. Sen seçmedin, ben seçmedim, hayat bir kaza farz et. Nasıl olur da dururlanırsın, böyle kendi kendinle. Açık Radyo'da bir gezi, bir açık radyo belgeseli. İkinci bölüm Park Havası Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41